Kalbi şubelerin bilinmesi salike elzem vazifedir. Kalp şubelerinin en mühimi haya şubesidir. Haya son derece utanç demektir. Allah'tan haya etmek, peygamberden haya etmek, üstaddan haya etmek ve diğer Müslümanlardan utanmak ayrıca hayadır. Peygamber Aleyhissalatu vesselam ashabı kiramın meclisine bir girişte şöyle buyurdu. İstehyū min Allahi hakkı alhayāi. Hayanın hakikati ne ise, öylece Allah'tan haya edin. Ashab ey Allah'ın Rasulu, Allah'a hamd olsun, biz ondan haya ediyoruz. dediler Bunun üzerine o da şöyle buyurdu: Leysda ke, vālakinnāl istehyāʾ min Allahi hakkı alhayāi an taḥfiz al-ra'sa ma wa'a, wal-bṭn wa ma hawā, wal-tadkūr <gülüyor> al-mawt wa وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ تَرَكَ الدُّنْيَا وَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ اِسْتَحْيَا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَٓا Hayır, hayır. Sizin kast ettiğiniz haya değildir. Ancak Allah Teala'dan hakiki haya, başı ve başın kuşatmış olduğu şeyleri, eşit, başta olan dili, gözü ve kulağı korumandır. Karnını ve kuşatmış olduğu şeyleri, eşit, ırzı, mideyi korumandır. Bir de ölümü ve ölümden sonra çürümeyi hatırla. Gerçekte kim ahireti dilerse şüphesiz dünya zinetini, eşit harama sirayet edebilecek sebepleri terk eder. Kim bunları işlerse işte o hakiki bir haya ile allah Teala'dan haya etmiştir. Haya şeran ve aklen fena görülen şeyleri terk etmektir. Kadı Bey Davi, Haya bildiğiniz gibi değildir yani sözle veyahut azalarla yapılabilecek günahları terk etmekten ibarettir, demiştir. Süfyan bin Uyeyne, kuddisesi ruhu, hayası olmayan takva kapısına giremez. Takvanın içine ancak haya ile girilir, buyurmuştur. Hakiki haya, kalbi açık ve gizlide fena düşüncelerden, dili fena sözlerden ve her bir azayı, onunla yapılabilecek günahtan sakındırmaktır. Gafz Qaddesallahu Sirrahul Aziz, şah Haz Hazne'den naklen, bir padişahın huzurunda başkasına iltifat, hayasızlık olduğu gibi, Cenab-ı Taala'nın Teala'nın huzurunda da başkasına iltifat, hayasızlıktır. Yani emri olmadığı yerlere göz gezdirmek, yahut ona kulak vermek, yahut ona el uzatmak hayasızlıktır buyurdu. Şimdi hayaya sahip olabilmemiz için yalnız kalbe ait olan şubeleri, iç ve dışa bağlı şubeleri, dile bağlı olan şubeleri ayrı ayrı bilmemiz gerekir. Kalbin içinde her bir şube isteğini emreder. Nefs de zıddını emreder. Salik, kalbin isteklerini bilirse daha erken ruhi bunalımlardan kurtulur ve zikir yapmaya muvaffak olur. Zira kalp maddi yürek diye tarif ettiğimizin içinde, hissi meleki, dışında da hissi nefsani vardır. Kalbin isteği bedene hakim olursa, ilham meleği kalbe gelir. Dimağı Allah hesabına çalıştırır. Hissi nefsani bedene hakim olursa, şeytan üzerine gelir. O da dimağı kendi hesabına çalıştırır. Hissi meleki, kalpten beyaz kanın içinde dolaşır. Hissi nefsani, yine kalpten siyah kanın içinde dolaşır. Bu iki kuvvet daima çarpışır. Meleki his mağlup olduktan sonra, kamil Mürşit ve zikirden başka yardımcısı yoktur. Fakat hissi nefsaniyeye, maddenin hemen hemen hepsi yardımcıdır. Kalpte pompa vazifesini gören merkez, Arapçadaki hu, harfi şeklindedir. Madde ile mana arasında bir köprüdür. Galip olduktan sonra mana aleminden yani ruhtan feyz alır ve imanın hakikatini tadar. Feyz alabilmesi için de şubelerindeki isteklerini bilmek ve yerli yerinde tatbik etmek gerekir. Yani istekleri tatbik etmekle imanın lezzetini tadar demektir. Hadis-i şerifte ve قطعمel imani men radıyabillahi rabben ve bil islami dinen ve Muhammed'in resulan. İmanın tadını Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak da Hazreti Muhammed'e razı olan tatmıştır, buyurulmuştur. Bir şeye razı olmak, ona kanaat getirmek, onunla iktifa ederek başkasını istememek demektir. Bu takdirde hadisin manası şöyledir. Allah'tan başka ilah ve tapınak aramayan İslam yolundan başka bir yola girmeyip, yalnız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatine muvafık olan yolu tutan kimsenin kalbinde, imanın halis lezzeti yer eder. O da onun tadını duyar demektir. Ehli Kemal, böyle bir kimsenin imanı salih, nefsi mutmain, içi rahat olur dediler. Şeyh Cüneyt Bagdadi, hayayı şöyle tarif eder. Allah'ın nimetlerini, ve kulluk babında yapılan kusurları görerek bunların arasında meydana gelen hale haya denir. Hadis-i şerifte El imanu bi d'un ve seb'una şubeten ve'l hayau şubetun minel iman. İman 70 küsur şubedir. Utanmak da imandan bir şubedir buyurulmuştur. İmanın kemali amellerle, tamamı ise taatilerledir. Taatileri benimseyerek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 en aşağısının da Müslümanlara dokunması düşünülen şeyleri onların yollarından gidermek olduğuna tenbih buyurmuşlardır. Bu iki tarafın arasında bir takım adetler kalıyor ki bir müçtehit bunları galebe ve sıkı bir tetebbü ile tahsile çalışsa imkan bulur. Geçmiş ulemadan bazıları bunu yapmıştır. Yalnız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muradı bu olduğuna hüküm vermek, ve bu hükmü kabul etmek güçtür. Sonra mezkur şubeleri adıyla, şanıyla bilmek lazım değildir. Bunları bilmemek imana zarar vermez. Çünkü imanın usul ve furuğu malum ve muhakkaktır. İmanın bu kadar şubesi olduğunu bilmek, inanmak bir cümle vaciptir. İmanın aslı kalple tasdik, dil ile ikrardır. Lakin imanı kamil, kalple tasdik, Dille ikrar ve aza ile amelin hepsidir. Yani iman üç kısımdır. Birinci kısım, itikadiyata aittir ve otuz çubedir. 1- Allah'a iman. Zatına, sıfatlarına ve birliğine inanmak bunda dahildir. 2- Allah'tan başka her şeyin hadis olduğuna inanmak. 3- Allah'ın meleklerine iman. 4- Kitaplarına iman. 5. Peygamberlerine iman. 6. Kadere, hayrına ve şerrine iman. 7. Ahiret gününe iman. Kabirde sual, kabir azabı, dirilmek, mahşer yerine gitmek, hesap vermek, amellerin tartılması, sırat gibi şeylere inanmak bu şubeye dahildir. 8. Allah'ın cennet vaadine ve cennetteki ebedi hayata iman. 9. Cehennem ateşiyle tehdide, cehennem azabına ve o azabın kafirler hakkında sonu olmadığına iman. 10- Allah'ı sevmek 11- Allah için birbirini sevmek ve Allah için birbirine buğz etmek. Allah için sevmeye gerek muhacirin, gerekse ensar, bütün ashab-ı kiramıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek ve akraba ve sülale tahiresini sevmek de dahildir.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 Rahmetinden ümidi kesmemek. 18. Allah'a şükretmek. 19. Vefakar olmak. 20. Belaya sabretmek. 21. Mütevazi olmak. Büyüklere hürmet göstermek bunda dahildir. 22. Şefkatli ve merhametli olmak. Küçüklere şefkat bunda dahildir. 23. Allah'ın kazasına razı olmak. 24. Allah'a tevekkül etmek. 25. Kendini beğenmemek. Kendini methetmemek de bunda dahildir. 26. Kin ve garazı terk etmek. 27. Hasedi terk etmek. 28. Gazaplanmamak. 29. Hiyanet etmemek. Hile ve su izanlı terk etmek bunda dahildir. 30. Dünyaya dalmamak. Mal ve makam sevgisini terk etmek bunda dahildir. Hasılı, fazilet veya rezalet namına burada zikredilmeyen bir kalp ameli bulunursa, bilmeli ki bu ziyade zahire göredir. Hakikatte ziyade sanılan o şey, zikredilen fasıllardan birine racidir. İyi düşünülünce anlaşılır. 2. kısım dilin amellerine raci olup 7 nevidir. 1. kelimeyi tevhidi diliyle söylemek. 2. Kur'an okumak. 3. ilim öğrenmek. 4. ilim öğretmek. 5. dua etmek. 6. zikirde bulunmak. istiğfar bunda dahildir. 7. lıv yani batıl sözlerden sakınmak. Üçüncü kısım, bedenin amellerine aittir ve kırk şubeye ayrılır. Bu şubeler üç nevidir. Birinci nevi, muayyen şeylere mahsus olup on altı şubedir. 1- Temizlenmek Abdest almak, cünüplükten, haiz ve nifastan temizlenmek gibi bedene ait temizliklerle. Elbise ve yer temizliği bunda dahildir. 2- Namazı dosdoğru kılmak. Farz ve nafile namazlarla, kaza namazları buna dahildir. 3- Sadaka vermek. Farz olan zekatla, sadakayı fıtır ve misafirperverlik, cömertlik gibi şeyler bunda dahildir. 4- Farz ve nafile oruç tutmak. 5- Hac etmek. Umre denilen küçük haç bunda dahildir. 6- İtikafa girmek. Kadir gecesini aramak buna dahildir. 7. Din aşkına başka yere kaçmak. Müşrikler diyarından İslam beldesine hicret etmek bunda dahildir. 8. Nezri yani adadığı şeyi ifa etmek. 9. Yeminlerde taharri. 10. Kefaret vermek. 11. Namazda ve namaz dışında avret yerini örtmek. 12. Kurban kesmeyi adamışsa onu kesmek. 13. Cenaze işlerine bakmak. 14. Muamelatta doğru hareket ederek ribadan kaçınmak. 15. Borcunu ödemek. 16. Doğruya şehadeti gizlemeyerek eda etmek. İkinci nevi, kendisine tabi olanlara mahsus olup altı şubedir. 1.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 3. nebi ammeye taalluk eden şeylerdir ki 18 şubedir. 1. Hükümdarlığı adaletle icra etmek. 2. Cemaate devam etmek. 3. Ulul emre itaat. 4. İnsanların aralarını ıslah etmek. Asi ve bağyilerle harp etmek bunda dahildir. 5. İyilik hususunda başkalarına yardım etmek. 6. Emri bil ma'ruf, nehyi anil münker, yani iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. 7. Hududu şeriyeyi ikame etmek. 8. Cihat etmek. Kışlalarda asker bulundurmak bunda dahildir. 9. Emaneti eda etmek. Ghanimetlerin beşte birini gizlemeyip vermek bunda dahildir. 10. Ödenmek şartıyla ödünç vermek. 11. Komşuya ikram ve iyi muamelede bulunmak. 12. Herkese iyi muamele etmek. Helalinden mal toplamak bunda dahildir. 13. Malı yerinde harcamak. İsraf ve tebzirde bulunmaktan kaçınmak bunda dahildir. 14. Selam almak. 15. Aksırana teşmit eylemek yani yerhamukallah demek. 16. Başkalarına zarar vermemek. 17. Boş şeylerden kaçınmak. 18. Yoldan eziyet veren şeyleri atmak. Yukarıdaki şubelerin toplamı 77 eder ki 70 küsur ifadesinden Murat da budur.